Argwani Hazırlayan ve sunan Cüneyt Cebenayar. Merhaba. Açık Radyo'da Erguane İstinbot programındayız. Ben Cüneyt Cebenayar. Konuğum Uğur Vardan. Bugün Uğur Vardan birlikte hem Dünya Kupası'ndan söz edeceğiz. iki filmi özellikle ele alacağız. Birisi Cehennem'deki devre Zoltan Fabri'nin. Diğeri de John Huston'un Zafere Kaçış ya da Sadece Zafer diye de biliniyor. O filmini ele alacağız ama sadece bunlarla da sınırlı kalmayacağız. Futbol ve sinema ilişkisi, kendimizden futbolla ilişkisi, Dünya Kupası her şeyden konuşacağız. Hoş geldin Nur. Hoş bulduk. Sence nasıl gidiyor Dünya Kupası? <gülüyor> Bence iyi gidiyor. Belki şöyle bakmak lazım. Ee, ben... Yani ben ilk 1974'le e, tanışmıştım Dünya Kupası'yla ki Türkiye'de öyle tanıştı herhalde. E, hemen bir parantez açayım. Biz bu kaydı Sıla günü yapıyoruz. Yani siz e, şu anda pazartesi dinliyorsunuz ama neredeyse bir hafta önce kaydediyoruz. Dolayısıyla daha yarı finaller oynanmadı, daha final oynanmadı. E, biz öyle bir yani yarı finallerin hemen e, arifesinde yapıyoruz bu kaydı. E, i̇şte Türkiye siyah beyaz televizyon sayesinde bu e, Ya yani futbolu zaten seviyordum ama da daha çok sevmeye başladı. Ee, benim ilk hatırladığım kupa 74'tü. İşte Hollanda'yı tutuyordum. Ve ilk kez e, mağlubiyeti tattım finalde. Sonra 78'de bir kez daha tuttum. Gene mağlubiyeti tattım. Ee, Hollanda e, en son 2010'da yine final oynadı. Ama artık e, ben İspanya'da. bu, bu Hollanda'yı tutmuyordum. Evet. Ee, hala benim için e, gelmiş geçmiş en büyük futbolculardan biri Johan Cruyff'dur. Hatta hani benim sıralamam Maradona, Cruyff ve Pelidir. Biraz da bu oyunu sevdiysem, e, işte Cruyff arkadaşlarım o hani e, futbol tarihine bıraktıkları Total futbol izin yüzünden sevmişimdir. Ee, şimdi geriye baktığımda her kupanın bir karakteri olduğuna inanıyorum. 74'te Total futbol vardı. 78'de ben 14 yaşındaydım. E, futbolu çok seviyordum. E, abilerim aile efradı solcuydu. Aldığımız dergiler, kitaplarda hep kötüleniyordu Arjantin. Bense Arjantin'i çok seviyordum. yani şey, Futbol takımını. Neden kötülediklerini de anlamıyorum. Tamam faşist diyorlardı. E, faşizmin ne olduğunu en iyi konu biliyordum ama... ...ya işte... Sonuçta çıkıp topuna oynuyorlar. Futbol başka, siyaset başka. Hani şimdiki siyasetçiler gibi <gülüyor> o noktadaydım herhalde. Fakat yine e, Hollanda'yı tutuyordum. E, o kupaya da Kempes ve arkadaşları damgasını vurdu. E, Hollanda bu kez Cruyff'un yerine Renz ile e, yoluna devam etmişti önderliğinde. Hı hı. E, 82'de belki de bütün zamanların en şiirsel Brezilyasını izledik. Bu kez Zico, Sokrates, Eder, Vardı. Sercünya vardı. İşte kaleci Carlos vardı. ki ikisi daha sonra Malatyaspor'a gelmişlerdi. Fakat onların bu şehirsel futbolunu... E, ...o zaman başka bir statüyle oynanıyordu. İşte grup aşamasında... E, ...beleşçi diye tabir ettiğimiz... ...Paolo Rossi ve arkadaşları İtalya... ...Berzot'un İtalya'sı... oruyayı bitirdi. 3-2 e, yendiler Brezilya'yı. Aynı İtalya... E, Arjantin'de bir 1 yendi ki Maradona'nın ilk kupa macerasıydı. E, bu kez finalde Almanya karşısındaydı. Almanya'da Cezayir karşısında yaptı o hani hatır şirkesinden dolayı Avusturya ile birlikte. Bütün dünyanın nefretini kazanmıştı. Doğal olarak hani e, ben o zaman üniversite sınavına girdim hatırlıyorum. 17 ya da 18 yaşındaydım. Bu kez de e, finalde mecbur İterliye'ye tuttuk Almanya'ya karşı. 86 zaten bütün zamanların tek kişilik şovuydu. E, Armanlı Diego Maradona efsanesini gördük. İşte o Tanrı'nın dahil e, muhteşem maçlar çıkardı özellikle ikinci turda. Ve tek başına damga vurdu. E, 90 biraz daha tatsız tutsuzdu sanki. E, İngilizler yine penaltılarla Almanlara yenildiler yarı finalde. Finalde Al Almanya, Arjantin Roman e, eşleşmesi vardı. E, ben yine Maradona'yı tutuyordum ve hatta işte 83. dakikada Bremerin penaltısı galiba galip gelmişti. Maradona ağlayınca ben de çok anı kötü olmuştum Belki yani bütün şey, herkesin kendi belliğinde bu hani çok bilinen bir isimdir. 90 böyleydi. 94 herhalde herkesin ortak fikri en tatlısız kupaydı. Amerika'da oynanıyordu. İşte Amerika zaten e, o zaman çok uzaktı futbola. İşte çok sıcak vardı. Bambaşka iklim işte statlar e, asıl e, futbol oynanan alanlar değildi. Bozmaydı vesaire. E, ve ilk kez penaltılarla belirlendi şampiyon. Brezilya oldu. 98 e, bir tür Le e, o dan yani faşist yaklaşımlara karşı cevap veren karma bir Fransa sahadaydı. İşte çoğu milli marşı bile hani söylemekten acizler ya da söylemiyorlar aciz <gülüyor> de. o zamanın Brezilya'sında Ronaldo vardı. Yine Brezilya gerçekten çok güçlü bir takımdı ama işte hala o final hakkında bir sürü şey söylenir. Ee, işte hasta olmasına rağmen ...sponsorlar yüzünden maça çıktığı iddia edilir... ...Ronaldo'nun... ...vesaire... E, ...orada da kupaya damgasını Zidane... E, ...vurdu... ...2002... E, ...ilk kez iki ülkede düzenlendi... ...Güney Kore, Japonya hattında... ...belki bu... ...coğrafyadan bakıldığında bir önem var... ...o kupanın da... ...biz 1950'lerden sonra Türkiye olarak ilk kez... ...kupadaydık... ...benim de spor servisi... ...maceramdaki... E, İlk yılımdı. E, basın hayatım boyunca bana birçok konuda yardımcı olan, yol gösterici olan, e, bir tür abilik yapan Yiğiter Erulu ile birlikte Radikal Spor'da çok ilginç bir yaz geçirmiştik. E, spor servislerinde gece oynanan maçlar çok sevilmez. Çünkü hem kalınır hem de gerçek değerini veremezsin. Hep eksik verirsin. E, i̇şte son anda iki üçten haber koyabilirsin. Hele de Radikal gibi bir an önce gitmesi gereken bir gazetede, basket yetişmesi gereken gazetede. Ee, o zaman maçlar sabah oynanıyordu. Ee, yanılmıyorsam ilk maç 9'daydı. Daha sonra 11 hattında bir maç vardı. Bir de 2 ya da 3'te oynanıyordu. Dolayısıyla biz 3 maçı da görebiliyorduk. Ee, bütün, günün bütün maçlarını yansıtıyorduk. Zevkli bir kupaydı. Ee, Türkiye gerçi bence çok iyi oynamadı ama bir şekilde e, hani bir takımın Oynayacağı bütün, ya yani toplam sayıda yedi maç vardır finale çıkan takımın. Ki üçüncülük, dördüncülük maçına oynayanlar da bu sayıya ulaşırlar. Türkiye yedi maçta da sahnedeydi. E, o zaman da bende şöyle bir şey olmuştu. Hep bir tane bile Avrupa takımıyla karşılaşmadık. Karşılaşmadık ama hep mazlumların yanında olma fikrinden yola çıkarak. <gülüyor> bu kez de Şenol Güneş'e yapılan eleştiriler yüzünden insan bir şekilde hani o takımı yanında hissetmek zorundaydı. Evet. E, e, hissediyor belki kendisini. Tabii canım. Yani ee, o başka bir şey. Hı -hı. Bir de yani o Biraz şanslıydık ama... Yani ya, iyi, çıkmadı bu, yani o takımda problemi değil. Çünkü değil, tabii. sistem böyle. Ee, 2002 böyleydi. 2006'nın bence ilginç yanı, bence değil benim için ilginç yanı. Hayatımı ilk kez Almanya'da yani yerinde bir turma izledim ve dört tane maçı seyrettim. Ee, yarı finaller başladığında döndüm. Ee, çok güzeldi organizasyon. O yani, e, kadar kabul edilmesin ama bence hani bütün turnuvalar Almanlar düzenlesin. O kadar iyi düzenlemişlerdi ki yani ambiyansı, e, organizasyonun kusursuzluğu, işte o, o fanzonlar şunlar bunlar falan her şeyle bütün ülke e, futbolun içindeydi, yaşıyordu ve eğlencesini de çıkartıyordu. Yani e, konuk takımlara davranışlar şunlar bunlar her şey çok iyiydi. Ee, ne bileyim dünya gözüyle Arjantin'i seyrettim e, Brezilya'yı seyrettim Gana'yı seyrettim işte Ronaldo'nun Gert Müller'i yakaladığı maçı seyrettim işte Dünya Kupası'nın bütün toplam gollerinde İtalya'yı seyrettim Avustralya'yı seyrettim benim için çok zevkliydi ee, onda final ikinci kez penaltılarla belirledi şampiyonu ee, ve sanırım orada da akılda kalan en önemli kare ...işte Zita'nın materyalize attığı kafaydı. Onun heykelini bile yaptılar. 2010... E, ...Güney Afrika'daydı. E, Mubuzela ile... ...tarihe geçti. E, fakat e, gene... ...Ömer Üründül vardı ve ben beni yazı yazmıştım. <gülüyor> Mubuzela'ya evet Ömer Üründül'e... ...hayır diye. <gülüyor> ben açıkçası Mubuzela'yı tercih ederdim. Hala da öyle. Evet. <gülüyor> Orada da işte İspanya'nın e, bütün hani tarihi boyunca bir türlü ulaşamadığı, o kupaya ulaştığı e, döneme rastladık. Bildiğim kadarıyla 1964'te galiba e, Avrupa Şampiyonası'nda Franco'nun İspanyası e, sanırım finalde Sovyetler Birliği'ni 3-0 yeniyor. Tam hatırlamıyorum ama e, ondan sonra ilk kez e, yeniden futbol sahnesi neydi İspanyollar? Önce Avrupa şampiyonu oldular, sonra dünya şampiyonu oldular, tekrar Avrupa şampiyonu oldular. Fakat ilginçtir, bu üç büyük organizasyondan sonra bu yıl 2014'te ilk turda veda ettiler. Tam oldu herhalde, 2014'e geldik. E, 2014'ün genel karakteri için hani daha önümüzde dört maç var. Diyelim ki Arjantin şampiyon oldu. Muhtemelen bu Messi'nin kupası olarak adlandırılacak. Almanya olursa ne bileyim bizim stajyer olarak adlandırılan Löwen. belki e, kupası olacak Hollanda olursa artık Total futbolun izinden gitmiyorlar ama en azından dördüncü seferde finale oynayıp kazanacaklar Brezilya için hani ne söylenir ki evinde kazanmış olacak zaten altıncı kez kazanacak belki onlar da kendi tarihsel e, gelişim açısından 1950'deki o Uruguay kaybettikleri e, trajik maçın acılarını kapacaklar ama zaten hani şu andaki kuşaklar onu çok hatırladığını sanmıyorum zaten. Bildiğim kadarıyla o maçtan yaşayan bir Uruguaylı futbolcu var sadece. Hayatta. Çok şey böyle. Eyvallah. Bir şeyi aslında merak ettiydim. Yani, e, tahminin ne mesela? Kim kazanır sence? <gülüyor> Ve veya kimin kazanmasını istersin? Ya şimdi Almanya görünüyor. Hani, e, şu ana kadar e, yani ka, e, Bu akşam oynanacak ilk yarı final mücadelesi ve yarın akşam var. E, dört takım içinde Almanya'nın e, nasıl diyeyim? Hani futbolu e, takım kimyası hoşuma gidiyor. E, fakat bir yandan Messi'nin o hani tarihsel yükümlülüğünün e, üzerinden gelebilmesi için her türlü başarıyı elde etti. Fakat bir türlü hani kupalar, dünya kupasında başarılı olamıyor. Onda böyle bir açı var. Yani ona bu anlamda haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Ee, o açıdan Messi'nin Arjantin'in şampiyon olmasını istiyorum. Brezilya ne yazık ki yani ben çok severim Brezilya'yı ama bu Brezilya'yı bitirli kendime yakın hissedemiyorum. Hollanda'da ne olursa sevinirim. Yani bir e, Türkiye'de Schneider'e çok haksız eleştiriler olduğunu düşünüyorum. İki, e, futbolun hala mücadele ve emek yönünü e, üstlenen bir e, e, kayıt var. Ha, Dolayısıyla bu iki e, şeyin e, bizden de temsilcinin olması, yani bizden olmasının çok önemi yok ama. E, o takım kimyasının da çok e, iyi olduğunu ve Fangal'in de o hani, taktik zekasını çok başarıyla yansıttığını düşünüyorum. Dolayısıyla Brezilya hariç üçü de üçünden biri olursa fark etmez benim için <gülüyor> Ben e, James Rodriguez'in elenmesine, Kolombiya'nın yani elenmesine çok üzüldüm. Neymar'ın sakatlığına üzüldüm tabii. Yazık oldu. Kasaplık kurbanı evet, oldu. Yani, e, Dimaria'ya üzüldüm tabii. O da gitti. <gülüyor> Ama işte. Neyse. Gidenle gidin, Gidenle gidilmiyor. <gülüyor> evet. E, şey. Biz Uğur'la bir de futbol arkadaşlarımız da vardır. Yani epey bir maç yaptık sonra ben sakatlıklar peşimi bırakmayınca sallardan çekildim ama sen hala oynuyorsun değil mi? belinde bir ara sakatlık oldu 2-3 aydır oynamıyorum zaten takım da hem yaz ve hem dünya kupası nedeniyle oynamıyor ama muhtemelen haftaya salı başlarız ben oynayabilir miyim bilmiyorum ama inşallah Senin takımdaki yerim gör. görmek istiyoruz peki bugünkü filmlerimize gelelim baya uzunca bir giriş oldu 13 dakikadır futbol konuşuyoruz Filmde daha gelemedik Ee, evet bu hafta e, aynı temalı iki film seçti ama aslında birbirlerinden çok neredeyse 180 derece zıt iki film. Ee, birisi diğerinin remake'i sayılmasına rağmen öyleler. Birincisi işte Zoltan Fabrin'in Cehennem'de iki devre adlı klasik 1962 tarihli filme. Diğeri de e, 1981'de John Huston'un. Onun e, yeniden çekimi deniliyor ama dediğim gibi hakikaten de iki film arasında dağlar kadar fark var. Yani ruh olarak da fark var. Final olarak da fark var falan filan. Her açıdan fark var. yani e, Nasıl buluyorsunuz Zoltan Favri'nin filmini? Ya onu da biraz kişiselleştirerek anlatayım. E, işte o futbolla tanıştığım dönem de siyah beyaz e, hani yavaş yavaş e, kültür e, hayatımıza girdiği ve hani her kaleyi ele geçirdiği bir dönem. Ee, 77 ya da 78'di. Ee, TRT'de sinema, TV'de sinema kuşağında ee, izlemiştim. Yani konusunu okumuştum. Yani neyle karşılaşacağını bilmiyorsun. İşte bir futbolla ilgili bir film. ya yani Çok beğenmiştim ve aklımda hep kalmıştı. Fakat hani yıllar geçiyor. Ee, tekrar aynı filmle karşılaştığında hep şu duyguyla gidiyorsun sinemaya. Ya işte Ben o zaman ne hani, futbol sever bir çocuk olarak belki de sadece filmin bu futbolla olan ilişkisini sevdim diye düşündüm. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 1996'da İstanbul Film Festivalinde Fabri ile ilgili bir bölüm vardı ya da te, tek engelemindeki dere vardı tam hatırlamıyorum ben. Galiba bir Fabri bölümlü bir festival hatırlıyorum ben. Balint Fabian'ın intihar neyse. Ha, e, Fabian Balint'in. Tanrı'yla buluşması. Evet. Ama o filmi onu galiba falan... AKM'de Fabri haftası Ali Ben orada izlemiştim. Öyle mi? Ben sanki festivalde evet, izledim hı, gibi olabilir. hatırlıyorum ama... ee, Macarlar da çok daha önce oynamıştı. 80'lerde. Neyse. O filmin gösterimi şöyle de bir ilginçliği vardı. Dünya sinemasında şimdiki fitaş galiba. Festival orada düzenleniyor. Sinemalardan biri o. Gittik. Tam içeri girdik. Bir bomba <gülüyor> ihbarı yapılmış, bütün sinema dışarı çıktık. Yaklaşık yarım saat kırk beş dakika işte bomba araması yapıldı salonda bir şey yok dediler tekrar devam ettik. Neyse bomba gibi bir film serisi. <gülüyor> <gülüyor> Mersa buymuş. <gülüyor> ya bir kez daha izlediğimde ben hep onu yani söyledim yazdım daha önce. Benim meslek hayatımda yön veren insanlardan biri Serhat Öztürktü. Şu anda artık yazmıyor. benim kuşamda bizim için hani abi konumunda hani ilham veren sinema yazarlarından biri İbrahim Al biri Serhat aslında hani çok birbirine benzemez ama sinemaya yaklaşımları hani bir filmi irdelemeleri felsefi dokunuşları vesaire Kalemi güçlü iki abimizdi Serhat'ın yıllar sonra vizyona girdiğinde Paris'te son tango eleştirisinde, aktüel dergisinde son cümlesi vardı. Hatırasına ihanet etmeyen filmlerden biri diye tanımlamıştı. Benim için de e, Cehennem'de iki devre öyle olmuştu. Yani izledim ve bir baktım. Hani çocukluğumdan bu yana hiçbir şey değişmemiş. Yani hala o çocuk ruhumla girdim filme ama bir yetişkin olarak çıktığımda yani, e, aynı etkisini koruyordu film. Dolayısıyla hani e, benim için hatırasına ihanet etmeyen filmlerden biriydi. Ee, sonra, yani meslek hayatında bin tane film izliyorsun, özellikle hani futbolla ilgili filmler izliyorsun. Ee, bütün bu toplam içinde hala bence gelmiş geçmiş en iyi futbol filmi olarak e, tanımlıyorum, öyle olduğunu düşünüyorum. Bu program vesilesiyle işte, bir kez daha göz atayım dedim, gene hatırasına <gülüyor> ihanet etmemiş gördüm. Ee, Çok sadık bir film evet yani. şey sorum geçeceğiz. Aa, aslında Zafıra ben kaçıyor. burada bir şey devreye girdim şeyden söz ediyorum genellikle. Aslında e, o, bu, her programda tekrarladığım bir cümle. İşte filmi seyrettiğini varsayıyorum. Varsayıyoruz seyircilerin dolayısıyla finalini falan saklamak gibi bir derdimiz olmuyor. E, ama bir de şey de yapıyoruz. Hani filmi yakın zamanda seyretmemiş olanlar için kısa bir özetle geçiyoruz. İstersen o özeti de bir geçelim, ben başlayayım istersen tamam. ama sen katıl falan. Ee, bir toplama kampında geçiyor, de Macaristan'da bir toplama kampında. tutkulların hali işler acısı açlar, sefiller, e, e, zalim Alman ve Macar subaylar var işte. Ee, Ukrayna tarafında şey... Ya, ya evet evet. Yani ben yani, Macaristan dedim ama... Yok, yani Macarlar ama e, Ukrayna cephesine doğru yakınlar. Hı hı. Doğu cephesi e, yani. Doğu cephesi. E, <gülüyor> ve devam edeyim Evet, evet. E, Hitler'in yaş günü dolayısıyla bir faaliyet düzenleniyor. E, kampun komutanı ne yapalım, ne edelim diyor. Almanların yanında bir takım var. Onlara karşı bir takım çıkartıtsınlar e, mahkumlar diyor. E, Almanlardan çıkmıyor çünkü e, yani fit olan futbolcu, ya futbol oynayabilen e, asker sayısı, subay sayısı az. Hep yaşlılar var. E, şeyler daha genç diye. E, üstelik e, kampta Onodu diye eski bir futbolcu var. E, bir Alman subay e, Onodu'nun savaş öncesi çizilmiş bir karikatürünü buluyor. Gerçekten o mu diye kampa geliyor. E, Onodu'nun çok böyle ilgin bir diyeyim? burnu var. Evet. evet Fatih şey Fatih Sultan <gülüyor> Mehmet türü E, kancalı bir yapısı var bunun. Hatta e, profilden çizmişler karikatürü. o değil ile Bu sensin diyor. Ve takımı kur diyor. Ona yani e, takım kuracak burada da e, o sayıda insan yok. Zaten hani çok zor durumdalar. Hani halsizler, şunlar, bunlar diyor. Buna rağmen yani elimizde tek e, hani e, aksiyon yapılacak e, alan burası. Dolayısıyla kurmak zorundasın diyor. Başka kamplardan da adam alalım. Evet. E, fakat bir şey var. Yahudiler girmeyecek e, Onu di, futbolu çok seven biri. Geçmişte de futbol oynadığı için Hatta e, sık sık şu lafı söylüyor. Futbol kutsaldır diyor. Evet. <gülüyor> e, takımı gerçekten futbol oynayanlardan kurulmasını istiyor ve e, bütün mantığını bu yönde inşa ediyor. Öte yandan tutuklarda da bu maçı bir fırsat olarak görüyor. E, Gelin takıma girelim. Belki hani Antrenmanı şunda bunu kaçma fırsatı buluruz diyor. Bir de yemek hikayesi var. Çünkü evet futbolculara yani, ekstra yemek ekstra verilecek. Ekstra yemek veriliyor. Bir türlü onlar e, ne diyeyim sınıf atlıyorlar kendi içlerinde. E, özel koşullarla hazırlanıyorlar maça. E, ona da bir takım seçiyor kendince. Evet. Steiner var çok yeteneksiz Yahudi evet o kandırıyor gözlük onu ya. diye ben evet. oynarım diyor ama aslında aya topa <gülüyor> devmiş büyük ihtimalle bu diyalının böyle bu diyalının ida <gülüyor> verdi var değil ha, onun karışımı bir <gülüyor> şey, şey. Evet. E, neyse e, antro anda <gülüyor> Biz mahallede ofta oynardık sokakta Sıra Cevizler Caddesi'nde şişirdi de bir arkadaşım vardı, arkadaşımız vardı adına Hüdaverdi derdik <gülüyor> çok benzerdi yani adı Hüdaverdi değildi çocuğun ama Hüdaverdi diye hatırlıyorum yani öyle demiştik ona. Sezgin Burak'ın rahmetli bir karakteriydi galiba. Evet. Şey, <gülüyor> Dolayısıyla hani takım oluşturuluyor. Onedi baştan e, sadece futbol üzerinden e, takımı kurgularken yavaş yavaş e, bu temel insanlık meselesiyle yüzleşiyor. Ve e, insanların futbolu bu şekilde kullanmalarına izin veriyor. Kendisi de e, buna katılıyor. Bir antrenman sırasında bir şekilde kaçmayı başarıyorlar. Fakat çok uzun olmuyor bu hikaye. Ertesi gün yakalanıyorlar. Cezaları idam fakat maç var maça çıkacaklar. E, bunlar nasıl olsa öleceğiz diye maça çıkmak istemiyorlar. Buna rağmen e, komutanlar diyor ki yok canım kazanırsanız bir şeyler yaparız. E, diyor Ve sahaya çıkıyorlar. E, aslında hikaye hani, orada başlamıyor ama belki kıvamını orada buluyor. Hı hı. Almanlar başta çok kusursuz oynuyor. Hatta 3-0 öne geçiyorlar. İşte hani futbolda... Bu arada çok da dürüst bir İtalyan hakem var. Evet. <gülüyor> yani hiç Almanların tarzını falan tutmuyor. Bayağı o da futbolu kutsal görenlerden. Gördüğünü çalıyor. Gördüğünü çalıyor. <gülüyor> <gülüyor> Dünya kumasındaki birçok hakem onun kadar iyi değildir. Değil vallahi. <gülüyor> Neyse sonra önce 3-1 yapıyor. Yavaş yavaş skoru kapatıyorlar... 3 3 ve 4 3 öne geçiyor. Ki ben filmi izlemeden 3 2 diye hatırlıyordum. Yani ha. 2 0'dan 3 2 alıyorlardı hatırlıyordum. Yani 3 0'dan 4 3'müş. Bir yerlerde öyle yazıyor galiba da onlar. Bende de öyle kalmıştı. Eee da bir kez sen. Sonra finale söyleyelim mi? bir saniye istersen bir epey bir şey olmuş. Bir şarkı çalalım. Ondan sonra devam edelim. Eee heyecan dartım da vardı konusunda. Manu Chua'dan dinleyeceğiz ki Manu Chua'da yakında bir hafta sonra kadar hatta bir haftadan da kısa olacak biz bunu yayınladığımızda da sanırım. Yok, bir hafta olacak 21'inde sanırım geliyor. bir konser verecek İstanbul'da. Manu Chua'dan dinliyoruz Maradona. Si o fuera fuera Maradona. Si yo fuera Maradona nunca me equivocaría si yo fuera Maradona perdido cualquier lugar la vida es una tómbola de noche y de día la vida es una tómbola y arriba y arriba la vida es una tómbola de noche y de día la vida es una tómbola y arriba y arriba Yo fuera Maradona, viviría como él. Dilco este mi amigo, lo que venga al 100%. Si yo fuera Maradona, saldría a Mondio Vision, va a gritarles a la FIFA que yo son el gran ladrón. La vida es una tombola. De noche y de día, la vida es una tombola. Y ¡Arriba y arriba!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 fuera maradona vivirían como es porque el mundo es una bola que se viva flor de piel si yo fuera maradona y un partido que gana si yo fuera maradona y una mano en el altar la vida es una ómbola de noche y de día la vida es una tómbola y arriba y arriba remata la Açık Radyo'da 94.9'da Erguvani İstanbul programındayız. Ben Cüneyt Cebenayan, konuğum Uğur Vardan'la hem Dünya Kupası hem de onunla ilgili filmlerden söz ediyoruz. Özellikle de Cehennem'deki devreyle devre ile zafere kaçıştan söz ediyoruz. Evet filmin finaline gelmiştik. Cehennem'de iki devrenin finaline gelmiştik. Ee, onu sen bağlı istersen. Durum 4-3. <gülüyor> Mikrofonlarımız. Durum 4-3. <gülüyor> seyirciler arasında tabii işte üst düzey subaylar falan var. Ama tabii seyircilerin çoğunluğu normal sıradan halktan insanlar. Ve herkes coşuyor bu galibiyet karşısında. Ve işte sahayı ayıran ...seyircilerden ayıran ipleri filan... ...devirip sahaya giriyorlar... ...bunun bir ayaklanma olduğunu söylüyor... ...işte yetkili subay ve... ...zaten öldürülecek olan... E, ...takımın üzerine... ...ateş açtırıyor ve onlar... ...ölüyorlar... Evet ve filmde öyle bitiyor... ...gayet hüzünlü bir şekilde bitiyor... ...zafer falan yok... Şu i̇şte bu <gülüyor> filmden Zafer diye bir film çıkarttılar... <gülüyor> ...yani Zafer... Şey ...bu yani zaferi var ama... ...cehennemde, cehennemde iki ile ilgili... Bir iki not daha eklemek lazım diye düşünüyorum. Ee, hı hı. Ya filmi tekrar izlediğimde e, başrol oyuncusu, e, ya, onu diye canlandıran e, İmre Sinkoviç. Hı. Ya bende acayip derecede Nejat Bediç havası uyandırdı. Yani uzun boyu, işte şey, e, fulleleri bakışları, yüz yönemisi. Ee, yani, çok iyi bir casting hakikaten evet, yani adamda yani şeye, gerçekten bir futbolcu tipi de var sonra baktım yani gerçek futbolcu mu diye e, oyuncuymuş ve e, yaklaşık 127 filmde oynamış e, sonra resimlerine baktım yani yaşlık dönemine falan hani şeyde filmde hani muhtemelen dublör kullanmadılar ve çok başarılı hani top sektirmeleri hani şeyi hani, hmm. top oynadığı belir, be belli olan bir şey vardı tarzı vardı Sonra oyuncular içinde mesela Zoltan Gera diye birini başta yazarken görmüştüm jenerikte. Hı hı. Sonra girdim çünkü Zoltan Gera hala oynuyor galiba. Çok başarılı bir şey Macar forveti. Her ne kadar Macar futbolu eski günlerin çok uzandaysa Hani uluslararası piyasada değer olan ve Premier Lig'de oynayan bir isim Zoltan Gera. Oyun, hı hı. Filmdeki Zoltan Gera'ya baktım. ...1929 mu... ...28 doğumlu ne hala yaşıyor... ...Zafere Kaçış'ta da oynamış ama hatırlamıyorum... ...Fransız... ...lakaplı bir şey... ...karakteri canlandırıyormuş... Hmm. ...belki de hani... ...ustalara saygı türünden bir küçük... ...rol vermişler, <gülüyor> rol vermişler olabilirler... Hmm. ...başka ne söylenebilir... ...Cehennem'deki devrede... ...mesela bazı... ...genel planları çok beğendim... Sinemanın o zamanki kısıtlı olanaklarıyla şeyi çok iyi bağlamış. Mesela işte birbirine geçen sahneleri. Zaten dramatik yapısı çok başarılı. O hani şeylerin tutuklularla takıma seçilenlerin psikolojisi... yatakhanedeki o atışmalar evet bir tanesi var içlerinde sürekli olarak bunların işte bir tür ku şey palyaçoluk yaptıklarını e, yani Almanların istediklerini yapan bir tür kukla olduklarını filan söyleyen ve sürekli bunlara hakaret eden bir mahkum da var ama sonunda şeyde maç esnasında o da o da e, tezahüratlara evet. katılıyor. katılıyor bilmiyorum yani şeyin hem e, yani o ...tutuklarını yaşadığı psikolojik durumu... ...hem de futbolun genel... E, ...ruh durumunu çok iyi yansıtıyor. Ve zaten başarısı bence bu. Mesela günümüz futbol filmlerinin... ...en büyük eksikliği... ...sadece ya oyunun yapısına... E, ...sırtını dayamaları... ...ya da dramatik... E, ku, e, ...yönden... ...başka yollara saparken futbolla olan... ...ilişkileri koparmaları. Hı hı. Dolayısıyla bu iki şeyi çok başarılı vermiş ve... hani <gülüyor> ...dediğim gibi... E, Evet, futbol çok önemlidir ama önemli olan insanlık durumudur. Hı hı. Verdiği mesaj son derece sağlam ve hani geleceğe bence sonsuza kadar kalacak bir yapısı var. Evet, şeyi duygusunu çok iyi veriyor yani o e, toplama kampı duygusunu da veriyor yani e, mesela şeyde zafere kaçışta toplama kampı değil mi da esir kampı? Yani o duygu mesela zafere kaçışta neredeyse hiç yok. E, her an öldürülebileceklerini Hissediyoruz, o tehlikeyi hissediyoruz ee, mahkumların ki bir iki tanesi de öldürülüyor hakikaten. O kaçış sırasında bir tanesi öldürülüyor mesela. Ee, yakalandıklarım. Ya Zafer Kaçış'ta şöyle bir problem var. Hani oynayanlar zaten yıldız oyuncular olduğu için sanki hani filmin e, karakterlerine de o sirayet etmiş. Yani onlar evet. hep yıldızlar. Doğru yani hiç o yıldızlıklarından da hapiste de olsalar değişen bir şey yok. Michael Caine, Michael Caine, Sylvester Stallone, Sylvester Stallone. Pele, Pele, Pele, Pele. Zafer, ne şey, yani konusunu anlatacak mı? Aynı zaten. Ee, anlatayım, an, anlatın istersen ben birazda başlayayım. Yani yine e, toplama kampı, fakat bu sefer şey e, yine Almanların e, yönetiminde bir toplama kampı, fakat bu kez tutuklular e, Batılılar, İngilizler, Fransızlar falan filan. Doğullar yok içlerinde ee, yine işte bir maç organizasyonu söz konusu oluyor. Ee, Max von Sidow'un e, ney Nezisubay. subayı rolünde olduğu bir şey. Michael Kane'e e, bu takımı organize etme görevi veriliyor. Hı hı. Silvester Stallone bir Amerikalı Amerikan futbolcusu. O da bir kaçış e, derdinde. saire Michael Key işte takımı oluşturuyor Bu arada doğu cephesinden de futbolcular getiriyor onlar perişan durumdalar e, açlar bir ilaçlar falan e... <gülüyor> maç başşa <başanmış. Ha? gülüyor> maç baş anlaşıyor <gülüyor> fakat yani şeyde e, hiç öyle bir şey duygusu yok e, bu batılıların e, yaşadığı esir kam. diyeyim. Tutsak kampında e, hiç öyle bir tehdit ruhu falan işte. Ya bir tatil kampı gibi yaşıyorlar aslında şeyde. <gülüyor> öyle gördüğümüz kadarıyla gayet <gülüyor> mutlu mesutlar <gülüyor> Turistlerle voleybol oynuyor. <gülüyor> Aynen öyle yani. Ee... Şey e, yani ben mesela en beğendiğim yanı zafer Kaçış'ın. E, en beğendiğim değil mi? Yani en isabetli yanı. E, bu kupaya kadar e, Amerika hep e, futbolun mazlumu ve e, hani şaşkınıydı. O açıdan kaleyi bir Amerikalıya vermeleri çok doğru. <gülüyor> <gülüyor> Fakat Tim Howard'ın turnuvadaki o hani muhteşem performansı <gülüyor> dolayısıyla bu eski şeyi <gülüyor> e, geleneği yok etti. E, biliyorsun geçen hafta bir şey çıktı. Zafer kaçışı tekrar çevrilecek. Evet, evet. Ve yönetmenliğini galiba Doug yapacakmış. Evet. Born Identity'ın ve en son bu Tom Cruise'ın e, neydi yarını sınırında. Evet, Edge of Tomorrow. Ama neydi Türkçe öyle mi çevrildi hatırlamıyorum. Yar mı sınırıydı galiba. E, onu çeken yönetmen e, aklıma şey geldi yani yeni kadro esam listesle açıklanmadı. Kare unlagatim orta kesinlikle. Bu arada Tim Howard için Wikipedia'da sayfa açılmış. Amerikan Savunma Bakanı diye. <gülüyor> çok ben güzel görmedim şeyler mi? vardı. Yani. Twitter'da. Ee, ne? Caps mi diye ona. Ha. İşte mesela Jones'un o ünlü karesinde o kız da balın arasında Tim Howard giriyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Daha hiçbir şey hatırlamıyorum şimdi de. Çok başarılıydı şeyler. Hmm. Ha, neyse filmi döner isek işte e, Michael Caine'in liderliğinde bir takım oluşturuluyor yine. Fakat e, maç bu sefer Paris'te e, gerçekleşecek bir stadyumda. E, <gülüyor> Parc de prens. <gülüyor> e, Colombe'ın stadyumuna öyle bir stadyum. E, sonra e, fakat bir yandan da işte kaçma planları da yapılıyor. Michael Caine aslında o da işte şey gibi. Ona değil gibi. ...daha çok futbolla ilgili olmasına rağmen... ...kaçma planına uymak zorunda kalıyor. E, vesaire vesaire... ...sonuçta işte Fransa'da maç yapılıyor... ...ve kaçıyorlar diye... <gülüyor> kısaca geçilebilir çünkü... Işte, ...Tırışka'dan... Minmeş'in şey, e, <gülüyor> mi var onu izledim mi? Yok onu izlemedim. E, onda da aynı... ...günümüze taşımışlar hikayeyi... E, ...yine gardiyanlarla... E, ...maç yapılıyor... Sonunda kaçış var mıydı hatırlamıyorum ama şey e, organize eden yani onu rolünü üstlenen karakter aslında İngiltere'nin milli takım kaptanı. Hmm. Fakat e, Almanlar hani onların çok uzun süredir ezildi rakipleri o maçta şike yapmış. Dolayısıyla zaten hani içeri gelmiş o içeride de nefret edilen bir adam. Hani, e, hani futbolun bu kadar sevildiği bir coğrafyada en büyük düşmanlığını hmm. şike yapmışsın. Dolayısıyla zaten hani zor, zor bir şey. Hapishanede de hmm. ayakta kalması zor. Buna rağmen bir şey topluyor. Takım topluyor ve işte Gardiyan'ın yapılan maçı kazanıyorlar. Ama o çok, çok böyle abartılı estetik sahneler var. Hmm. Hani gene güzel bir film ama şey hani, o hani Zafere Kaçış'ın boşluğunu tekrarlayan Anladım. bir yapım. Evet Zafere Kaçış'ta şey duygusu ne yazık ki hiç yok. Yani o İkinci Dünya Savaşı'nda olmak... Savaşın tehlikesi, işte esir olmak, nazizmin vahşeti falan bu duyguların hiçbirisi hemen hemen yok. Ee, bir tek filmin en başında bir kaçmaya çalışırken vurulan tanımadığımız bir tip var. O da bir iz bırakmıyor. Unutuyoruz bile öyle bir şey olduğunu filmde. Mi Machine'e ilgili e ilgili belki şu söylenebilir. E, di tiplemesini tekrarlayan e, oyuncu. Winnie Jones. Winnie e, Jones... E, Artık en ikonu bir sinema oyuncusu ama aslında futbol hayatında Galler milli takımında kaptanıydı. E, ve hani kazma tabir edilen oyunculardan <gülüyor> aslında futbolcudu çok kötüydü. E yani yüreğini ortaya koyan, yer yerde çok sert oynayan, e, hani adam kıran cizden bir yeteneksiz olunca zaten başka seçilen olmuyor. Yüreğini ortaya koyacaksın, başka e bir şey yok. Daha yani. başarılı. Mesela kantona öyle değil. Hani İki cihanda da maksut. <gülüyor> Onun beyni de var. <gülüyor> Bazılarının sadece yüreği var işte. Pardon, ka kantona dedin değil mi? Evet. Maradona mu dedim diye düşündüm. <gülüyor> kantona dedin yok. Yani ben de yanlış hatırlamıyorsam. <gülüyor> Peki bir şarkı daha dinleyelim. Shakira'dan geçen yılın dünya şampiyonasının tema şarkısı Vaka Vaka. 94.9 Açık Radyo'da Erguani Istanbul programındayız. Ben Cüneyt Cebenayan, konuğum Uğur Vardan ile futbol ve sinema konuşuyoruz. Ee, evet, sen biraz kendi tarihini anlattıydın programın başında. 74'te ben de ilk Dünya Kupası'nı izlediğimde ben Almanya'yı tutuyordum. Ee, çok da anlamadıydım insanların niçin o kadar Hollanda'yı tuttuklarını. Çünkü benim Almanya'da yaşayan akrabalarım vardı. Benim yoktu. <gülüyor> Dayım bana her yıl Almanya'dan gelirken bir blücün... adidas ayakkabı falan getiriyordun. Benim de ilkokul arkadaşım vardı. Ya yani daha sonra ortaokul döneminde o da bana bir Adidas getirmişti ve ortaokuldayken daha önce yazmıştım bunu. birden hani biz lise girdi birleştik başka sınıflarda işte hani çalışkanlar başka fene geçecekler vesaire. çok yetenekli bir arkadaşım vardı. Hala da nadir olarak görüştüğüm lise arkadaşlarımdan biri Görgün. O hem İstanbul Amatör'de hem de Bursa Amatör'de oynardı. O zaman mesela ikilikte de oynayabiliyordu. Muhtemelen hani şey birbirlerinden bağımsız. O takım kaptanıydı. Benim kramponları görünce <gülüyor> geldi bana. burada gel beraber yapalım takım dedi. <gülüyor> zaten hani 18 kişilik bir sınıfımız vardı. Bir tane kız arkadaşımız vardı. 17 kişiydik. Zaten ilk 11'e girmek hani... <gülüyor> Çok önemli ama genelde biz hani Körgün'le ikimiz yaptık ve diğer dokuz kişimiz. ben <gülüyor> benim dayım hem pek e, işte bir işçiydi çok parası yoktu. Hem de biraz cimriydi belki de bilemiyorum. Ee, en dandiğinden alır. Hadi <gülüyor> en üstü. Bir ay sonra bir maçta hemen burnu delinirdi <gülüyor> falan. Canım, şey Alman balığı her zaman. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi levisi bile nasıl becerirdi bilmiyorum. <gülüyor> Leviz yazan bir şey getirirdi ama kal levisi. Bu hiç <gülüyor> <Carl Lewis. gülüyor> naba <işine benzemez> diye. <gülüyor> 78'de ama ben bilinçlenmiştim diyor. Senden ben kaç yaş büyüğüm bunun etkisiyle. Arjantin'i tutmuyordum hatta ben ama Arjantin'i Bilmiyordum da ya takım olarak Arjantin Diye bir önemli bir futbol e, Ülkesi olduğunu bilmiyordum açıkçası Nereden çıktı Arjantin'de oynanıyor diye Arjantin yani mi zaten şey Çok bilinen bir şeydi hani, e, Takım e, teknik direktörü Menotti zaten solcu bir adam Ama işte e... ama Çok tipsiz bir herifti böyle korkutucu bir suratı vardı şey gibiydi <gülüyor> Sivri burunlu falan e, böyle, ama Mesela hani şey Doktor gibi. Doktor Kaligar gibi 1970'lerin o <gülüyor> polisiyelerindeki esrarengiz adamlara benzerdi. Hani favoriler çok uzun, evet. saçlar şöyle yanlı falan. Tipsiz mi diyelim karizmatik. Peki peki. Yani <gülüyor> belki <gülüyor> bana öyle geliyordu. Ben ben bilmiyordum solcu olduğunu mesela. Muhtemelen Arjantinli diye. Yok yok yani. Şey, a, diye. Hatta işte bütün soluculara rağmen hani önemli olan bir yandan da... yani bu tür onu diyydi yani halkı e, mutlu etme evet doğru sözüm yani o halkı mutlu etmek de şey e, temel mesele hatta e, ne bileyim e, Brezilya'ya karşı yani aynı gruptaydılar işte o bahsettiğim statüde üç takım vardı Peru, e, Brezilya, Arjantin. İşte e, Brezilya Peru'yu 3-1 yenmişti, Arjantin 6-0 yenmişti Arjantin Brezilya maçı 0-0 bitmiş ve Arjantin e, avantajla finale çıkmıştı. yarı finale çıkmıştı. Ee, sanırım şey o 6-0'lık maçta şike yapılmış. Daha sonra şeylerde de var. Peru'ya işte bilmem kaç ton et verilmiş bu maç karşılığı. Dolayısıyla hani ama yani o zamanlar bunların tabii farkında değilsin ve sadece Hı. yazık oldu Brezilya'yı diye düşünüyorsun. Evet. 78'de de mesela Dircello, Nelinho vardı. Onları çok severdim ben Brezilya'da. Bir de 70'lerden kalan miras Rivellino'nun son turnuvasıydı. Hmm. Böyle e, hafif göbekli bıyıklı futbolcuların son örneklerinden biriydi. İtalya'da Caosia vardı. İkisi birbirine çok benzerdi. Rivellino ama çok yetenekli bir herifti. E, bir oyuncuydu. Şeyin, e, 70'teki kadroda da vardı o Peleli. Dünya şampiyonu olan kadroda. Georges'in ile birlikte hani o kuşağın son temsilcilerinden de. E, mesela o şeyi 82'ye kadar çok severim. Hani e, hafif hippi tipli. Evet, evet. E, çok uzun saçlar çok uzun böyle şey. Hepsi o 68'in e, George West yani, evet, e, şey örneklerindendir. E, Hala işte o resimler falan insan içi gidiyor ya. Brightner vardı. Ben Brightner'in çok hayranıydım nedense. Brightner Mesut'u eleştirmiş e, takımı eksik oynatıyor diye de. <gülüyor> Valla Mesut'u ben de pek tutmuyorum açık söylemek gerekirse. Hakkında duyduğum bir takım dedikodular var. <gülüyor> <Ha, bir>, Özeline girmiş. <gülüyor> <Yani, girmeyeyim. gülüyor> biraz şey olmuş durumda yani ben neyim yani. Hani. Ama hala çok yaratıcı ve hani çok inceci. E, evet. yani Dünya futbolunda o, o tür futbolcuların eksikliği var. var Mesut'u evet. o şeyi kapatıyor. Evet, evet, Yıldız futbolcu kategorisinde. Şeyi ne diyorsun? Ben neredeyse geçen Dünya Kupası'nda birkaç arkadaşımla e, papaz olduydum diyebilirim. Yani Hollanda'yı e, işte Hollanda ve İspanya maçı vesilesiyle İspanya bence çok açık, farklı çok daha iyi bir takımlı ve Hollanda Çok faali ve çok 2010, kötü 2000'e evet. Evet. evet. Yani, <gülüyor> yani bütün zamanlar en vahşi Hollanda'sıydı. Ya. De Jong'un oh. yaptığı hareket yani aynı kanıdayım ben zaten ilk yarıda Hollanda'nın 10 kişi 9 kişiden kalması falan da eleştirdi. Zaten hani bu bizim Hollanda değil. Yani şeyler çok sev, sevmiyordu. Yani Hollandalılar da o takım sevmiyordu ama antrenörün şöyle bir gerekçesi vardı. E, tamam hani bizim mesela yazı anlamında hep bize yöneltilen bir suçlama vardır olan. Siz de hep romantik takılırsınız. Bir türlü gerçekçi olamadığımız diye. O da şöyle aynı türden bir eleştiri yapıyordu. Geçmişin Hollanda'sına. 2010'un antrenörü. Van Bergwijk miydi? İsmini tam hatırlamıyorum. Ee, etekler de ne oldu? hani Hep ikinci oldular. Biz kazanmayı düşünüyoruz dedi ama o da ikinci oldu. <gülüyor> <gülüyor> o da ikinci oldu. Vallahi neyse ben işte bu, bu bunu bazı arkadaşlarıma anlatamadaydım ve sonunda delirmeye falan başladıydım. Kabalaşmıştım biraz. Buradan özür diliyorum. Geçmişe yönelik. Ama yani haklıydım. <gülüyor> <gülüyor> o aslında tuzulacak yollarda değildi. Hatta şey bir e-mail'de mi bir Twitter'dan bir yerde şey de yazdıydım. Sınavlar artı Robben artı anti futbol falan yazdıydım. Ki İbrahim Altınsay da böyle bir analiz yaptıydı daha sonra kendimle çok övündüm. <gülüyor> Evet. Şey Zidane'dan biraz söz ettik. Bir de Zidane filmi var. Sen seyretmemişsin gerçi ama ya, parça en evet maçı, Real maçı dedik yani. Aslında biraz sıkıcı bir film fakat seyrettikten sonra bir şekilde insan kafasında da kalan bir film. Film boyunca işte bilmem 10 tane, 20 tane kamera var. Onlar sadece ve sadece Zidane'ı izliyorlar maç boyunca. 90 dakikalık film 90 dakika boyunca Zidane'ın yaptığı her hareketi görüyoruz ama diğer maçta ne oluyor, ne bitiyor orası önemli değil yani. Zidane gol atarsa golü görüyoruz, atmazsa görmüyoruz filan yani. <gülüyor> Enteresan bir filmdi yani. E, kaç kaç bitiyorsun? Hatırlamıyorum <gülüyor> da <de> maçı. <gülüyor> e, en iyi futbol filmlerinden biri olarak gösterilmeye devam ediyor. E, ben de bir ifte gördüydüm Bizim galiba. talip çok sever. Sinemada yakın evet. talip ha, Evet evet çok beğenenleri var doğru. Ben de çıktığımda sıkıldıydım falan ama sonradan ben büyüleyici bir şey var, var yani, yani. E kaldı e yani. Elçi yurt dışından getirmişti hediye olarak. Yani ben de hani... O şeyde... Ama büyük perdize seyredeceksin <gülüyor> <gülüyor> Olmuyor öyle. <gülüyor> Biraz büyütürüm kafamda. <gülüyor> Zidane demişken yani bir de Zidane parçası çalarız. Zidane'ın kafası... <gülüyor> ...sonra belki gireriz. Hatta zaten grubun adı da Vodville Smash. Smash acaba... ...o darbeyi mi... Ee... ...ifade ediyor, bilmiyoruz. Bode will smash diye bir topluluktan... Zinedin Zidan diye bir parça var, onu dinliyoruz. In 1972, under a scorching June sun... ...in the French coastal town of Marseille... ...two Algerian immigrants... ...awaited the birth of their fifth child. Later that day, a star was born. Ronaldo, Wayne Rooney, Veron, Suarez, Van Basten, Gianluigi Buffon, Xavi, Iniesta, Drogba, Hazard, Tevez, Schweinsteiger, Steven Gerrard, Alessandro Del Piero, Neymar, Forlan, Percy, Nakata, Jean-Pierre Papin, Bale, Van Persie, Beckham, Giggs, Goals, but the strongest of them all. Ta-da-da-da-da! <tries> Maldini, Aguero, Raúl, Casillas, Cavani, Benzema, Mandzukic, Mario Balotelli, Slatan Ibrahimovic, Lothar Matthäus, Shemchenko, Cantona, Ronaldinho, Ronaldo, Romario, Rivaldo, Robinho, Damir, Kaká, Falcao, Frank Ribery, Pirlo, Hill Company, but the strongest of them all. 94. Açık radyodayız. Ben Cüneyt Cebenayan. Konum Vardan'la sinema futbol ilişkisinden söz ediyoruz. Türk sinemasında sence en önemli film hangisi ya da sendeyiz bırakan film sinemanın futbola baktığı? Bence dar alanda kısa Paslaşmalar. O da bir tür e, cehennemdeki devre gibi e, siyasi ve sosyolojik olarak e, sadece hani futbola odaklanmayan. E, özellikle özel Dünya, Türkiye'sinin hı hı. değişim sancılarını anlatan son derece başarılı bir yapım. İşte Serdar Akar'ın yönettiği, Önder Çakar'ın katkıda bulunduğu. işte Türkiye'de liberalizmin ilk uğradığı dönemde küçük bir amatör takımın büyüme sancıları. Dolayısıyla bu sancılar içinde aslında. Eski küçük ilişkileri terk edip daha büyük sulara açılma hedefi var. Ee, ana mesele bu. Bunun içinde de çok hoş tiplemeler var. Ee, bence iyi yazılmış bir senaryo. Ee, döneme ait iyi bir bakış açısı var. Oyunculuklar zaten iyi. Dediğim gibi hani futbolun Kadir Kıymet bilen yanına yapılan vurgular iyi. Ee, ben liseyi Sakarya'da okudum ama ailem Bursa'daydı ee, işte demin söylediğimiz o hani Adidaslar, Pumalar gelmeden önce mesela bizim dönemin özellikle Bursa ve Marmara'daki en büyük ayakkabı üreticisi Galeri Metin diye bir şirket vardı, bir firma vardı ee, o formalardan giymek ya da Galeri Metin ayakkabısı giymek çok önemliydi mesela filmde ona bile bir gönder var o bile çok hoşuma gitti benim Ee, orada da ünlü futbolcular işte Rıdvan, Metin, Ali galiba küçük roller aldı ama Mesela e, hiç onlara çok odaklanmadan bir maçta e, uzaktan genel e, kadrajda gösteriyor. E, hani insan mesela ilk okuduğumuzda filmin çekimleri sırasında Sanki hani baya onlara yakından e, yer verecekmiş gibi gözüküyor. Bence doğru bir tavır yapmış. Bilmiyorum belki oynayanlar <gülüyor> çok hoşlanmamış olabilirler ama Türkiye'de de var hani futbol filmleri sinemamızda ama daralandığı kısa paslaşmalar kadar meseleyi derinden evet. ele alan bir yapım hala izlemedik. İşte ara ara yan öyküler olarak uğranılıyor. Umarım daha iyi filmler ya da konuya hakkını vererek yaklaşan yapımları izleriz. Eyvallah. Evet bugünlük bu kadar. Gelecek hafta Ee, Zeynep Dadak'la Kijslovski'nin Veronik'in Çifte yaşam adlı filmini konuşuyor. <gülüyor> <Ee>, Tomashevski. Tomashevski. Tomalardan. <gülüyor> Tomashevski'ye geçiyor. O da mesela 74'te büyük evet, şeydi. Evet, Zaten Toma gerçekten mesela Toma çıktığından beri hani ilk hayatımızı bu kadar girdiğinden beri hep benim aklıma Tomashevski geliyordu. <gülüyor> o yıl ben Polonya'yı tutuyordum. Latulu, Şarmazlı. Deynalı. Ben de çok severdim Polonya'yı. <gülüyor> Evet, bugünlük bu kadar. Ee, Uğur çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Sağ olun, ederim. ederim. Ee, gelecek hafta görüşmek üzere. Erguvani İstimbot. Sinemasal sohbetler.